Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selam Resulina Muhammed Ve alâ âlihi ve sahbihi Ecmain Evet sayıdeğer dinleyenler 54. bab Allah sevgisi ve ahiret endişesinden Dolayı ağlamanın fazileti İsra Suresi ayet 109 Rabbimiz buyuruyor o müminler ki Allah'ın ayetlerini dinledikçe ona karşı saygı ve duyarlılık zirveye ulaşır. Göz yaşları içinde yüzüstü secdeye kapanmaktan kendilerini alamazlar. Necm suresi ayet 59-60 Şimdi ey inkarcılar siz kendi halinize değil de sizi uyaran bu mübarek sözleri mi şaşırıyorsunuz? İşler acısı halinize ağlamıyorsunuz da uyarıları alay alıp gülüyor musunuz? Sayı değer dinleyenler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 Bir peygamberi kendi ümmetine karşı şahit getirdiğimiz ve seni de ey Muhammed bu ümmete şahit tuttuğumuz zaman onların hali nice olur? Nisa suresi ayet 41. Ayetin bu kısmına gelince tamam bu kadar yeter buyurdu. Kendisine dönüp baktığım gözlerinden yaşlar akıyordu. Enes bin Malik radiyallahu anh diyor ki peygamber aleyhisselam bizlere daha önce eşi benzeri duymadığımız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 Dağlara bayırlara koşar ve oracıkta secdeye kapanıp ruhunuzu teslim ederdiniz. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselamın sahabileri bu sözlerden o derece etkilenip sarsıldılar ki yüzlerini kapatarak hışkıra hışkıra ağlamaya başladılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sağlan süt tekrar memesine dönmedikçe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 namaz kılıyordu ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan bir tencerenin fokurdaması gibi iniltili sesler geliyordu. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam Yahudi alimlerinden biri iken İslam'ı kabul edip iyi bir Müslüman olan Ubey bin Kab radıyallahu anha Allah sana yine suresini okumam emretti dedi. Ubey bin Kab bizzat benim adımı açıkça söyledi mi diye sordu. Peygamberimiz evet dedi. Bunun üzerine Übey bu büyük iltifat karşısında duygulanarak ağlamaya başladı. Yine Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Ebu Bekir anh peygamber aleyhisselamın vefatından sonra Ömer'e seslenerek kalk. Ümmü Eymen radiyallahu anh'ın yanına gidelim. Peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi biz de onu ziyaret edelim dedi. Kalkıp gittiler. Yanına vardıklarında Ümmü Eymen ağlamaya başladı. Onlar ''Niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetlerin Peygamber aleyhisselam için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun?'' dediler. Ümmü Eymen ''Ben onun için ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin Peygamber aleyhisselam için daha hayırlı olduğunu elbette biliyorum. Ben gökten vahyin inişinin kesilmiş olmasına ağlıyorum.'' dedi. Ümeymen'in bu sözleri Ebu Bekir ve Ömer'i de duygulandırdı. Onunla birlikte onlar da ağlamaya başladılar. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhisselamın sonrasında vefat ettiği hastalığı ağırlaşınca kendisine namazı kimin kıldıracağı soruldu. O da Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın buyurdu. Namaz kıldırma görevinin aynı zamanda İslam toplumunun siyasi önderliğin üstlenme anlamına geldiğini çok iyi bilen Ayşe radıyallahu anh'e, babasını bu büyük sorumluluktan kurtarmak isteyerek, Ebu Bekir yufka yüreklidir, Kur'an okurken kendisini tutamayıp ağlar, başkasına emretseniz de namazı o kıldırsa dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam hiddet denerek, söyleyin Ebu Bekir'e namazı o kıldırsın buyurdu. Abdurrahman bin Af radiyallahu anh'ın oğlu İbrahim'den rivayet edildiğine göre bir gün Abdurrahman bin Af oruçlu iken önüne mükellef bir iftar yemeği getirdiler. Abdurrahman sofrada bulunan çeşitli yiyecekleri görünce Musab bin Ümeyr Uhud savaşında şehit oldu. Musab bu rahat günlere kavuşamadı. Oysa o benden daha hayırlı birisiydi. Fakat öldüğünde üzerine kefen olarak örteceğimiz kaftanından başka bir şey yoktu. Onunla da başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Bu yüzden ayaklarını otlarla örtmek zorunda kalmıştık. Derken dünya nimetleri bütün güzelliğiyle önümüze konuldu. Acaba iyiliklerimizin karşılığı bize dünyada peşin olarak mı verildi diye endişe ediyorum deyip ağlamaya başladı. Sonra da iftar yemeğini elini bile vurmadan kalkıp gitti. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah katında şu iki damladan ve şu iki izden daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Allah'a saygı ve haşiyetten dolayı akıtılan gözyaşı damlası ve Allah yolunda dökülen kan damlası İki iz ise Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi ve Allah'ın emrettiği namaz, oruç, hac gibi farzlardan birini yerine getirirken kişinin vücudunda meydana gelen izdir. Evet saygı değer dinleyenler, Peygamber Sünnetini ve Sünnetin ortaya koyduğu adabı koruma bölümünde geçen ve İrbat bin Sariye radıyallahu an tarafından rivayet edilen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 Bu ilkelere sadece ellerinizle değil dişlerinizle tutunun Kur'an ve sünnette yeri olmayan bu iki temele aykırı olarak ortaya çıkan her türlü inanç, ibadet ve uygulamadan din adına ortaya çıkarılan bütün hurafelerden ve bid'atlerden şiddetle kaçının. Çünkü her bid'at bir farzı veya sünneti ortadan kaldıran ve insanların yoldan çıkmasına sebep olan bir sapma bir dalalettir. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.